programımızın gayesi insanları yermek, üzmek, gönüllerini incitmek veya ötekileştirmek değil. İnsanlar neye özeniyorlar, hangi izimlerin arkasından gidiyorlar, neyi örnek alıyorlarsa onları kötülemek değil, ortak noktalarda, paydalarda buluşmayı sizinle hedefliyoruz. İnşallah bu hedefe bugün biraz daha yakın oluruz. Aslında şöyle biraz daha gerilerden başlayalım. Hafızamızın henüz alamadığı yerlerden. Aslında özenmek, bir insanın kendini geliştirmesinin ilk şartıdır. Evet, bebeklikten bahsediyorum. Bebekken, anne ve babanın hal ve hareketleri, çocuğa karşı tutum ve davranışları, onun anne ve babasına özenmesiyle son bulur. Çocukluktan ergenlik döneminin sonlarına doğru özeniriz, değişik şeyler deniriz ki, kendimize uygun olanını bulalım. Ancak her şey böyle gitmedi. Son zamanlarda dünyanın hızlı bir değişimi var. Bunu göz önüne alırsanız, insanlar üzerinde bir çeşit dayatmanın, zorbalığın, zorunluluğun arttığını görebilirsiniz. İlla bir çeşit giyinmek, illa belli yerlerde belli hareketler yapmak, illa belli insanlar gibi iş kariyerinde, Başarılı olmak, illa birilerinin hedeflediği hedefleri belirlemek, illa belirli bir ölçüde bir bedene sahip olmak gibi. İşte bu dayatmalarla uğraşmaktan, insanlar kendilerine uygun olanı aramaktan uzaklaşıyor, tek tipleşiyor. Biz robotlaşıyoruz. İşte böylece özenmek, işlevsel, yararlı bir şey olmaktan çıkıyor ve bütün hayatımızı üst ediyor. Çocukluk zamanlarındaki bir şeyleri öğrenme hedefi, hevesi çok normal. Ama eğer bu bir dayatmaya gidiyorsa ki bugünün medyasında, bugünün sosyal medya denilen sanal atmosferinde, televizyondaki reklamlarda, dizilerde, bir takım yapımlarda maalesef tek tip insan modeli ortaya çıkıyor. Bunlardan biraz size örnekler vermek istiyorum. Mesela, bir aralar, estetik ameliyat dendiği zaman birçok insan ya yüzü yandığı zaman insanın ameliyat olduğunu ya da bir işlev bozukluğu varsa, o yüzden estetik ameliyat olduğunu biliyorduk. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bazı insanların birilerine benzemek için bıçak altına yattığını ve kendi hayatını tehlikeye atacak ölçüde o fiziğe sahip olmak için Şöyle bir burnu, şöyle bir kulağı veya vücudunun her neresinin kime benzemesini istiyorsa o şekilde yapmaya çalıştığını ve çok ciddi miktarlarda bu işin bir ticaret haline döndüğünü görüyoruz. Estetik ameliyatlar. Medyadan takip ettiğim kadarıyla çok fazla işin ayrıntısını bilmiyorum ama yüz güzelliği takıntısı nedeniyle ünlü bir şarkıcının tanınan bir... Aktristin veya her kimse. Ona benzemek gayesiyle yüzlerce insan sadece bir senede bu estetik ameliyatları oluyor. Bazen bunların zararları uzun yıllar o güzelleşeyim diyen insanların yüzlerinde bir leke olarak kalıyor. Ameliyatlar başarısız oluyor. Kullanılan alet ve edevatlardaki mikroplar şunlar bunlar. için? birileri gibi olmak istediğinden dolayı. Yine ince bel hastalığı vardır. Bazı kemiklerini insanların aldırdıklarını biliyoruz. Bacaklarının içindeki yağ tabakalarının alındığını biliyoruz. Sıfır beden tabir edilen, bilmiyorum halen var mı o? Birçok genç kızımız maalesef hayatını kaybetti, öldüler. Belli bir zamandan sonra hiç yemek yiyemez hale geldiler kendilerini kilolu zannediyorlardı. Çünkü izlediği şeylerde, takip ettiği şeylerde bunlar vardı. Zayıf olması gerekiyordu. İnce bel, sıfır beden dendi ve ölümler başladı. Belli bir zamandan sonra bu bir ruh hastalığına bağımlılığa dönüştü ve ne kadar tedavi de olunsa o insanların çoğu hayatını kaybetti. Evet, özenti, her alanda olacak iyi bir şey insan özenmez mi? Ama bu bir dayatmaysa, medya tarafından gelinen bir zorlamaysa, işte sonucu böyle ağır olabiliyor değerli dinleyenlerim. Tek tip insan, nasıl ki bir askeriyede, hava kuvvetlerinde belli bir renk vardır. Efendim jandarmada, değil mi, kara kuvvetlerinde polisin, bekçinin kullandığı şeyler vardır, renkler vardır, kostümler vardır. Şöyle giyinen, böyle konuşan, Şunları takip eden, müzik olarak bunları e, takip eden insanlar. Yani kendi fikrini söyleyebilen, ben şöyle düşünüyorum bu konuda diyen insanlar yok. Bu dayatma hayatımızın her alanında var, siyasette de var. Sen şucusun. Neden? Şöyle düşünmüyorsun. E ben böyle düşünüyorum, o zaman bucusun. Hayır, bucu da değilim olmuyor. İlla bir yerde ilişkilendirmek etiketlendirme yapılması gerekiyor hakkınızda. Bu çok yanlış. Şu anda dünyanın hangi uzmanına giderseniz gidin, 2 derecelik bir hava sıcaklığında insanların nasıl giyinmesi gerektiğini, 3 aşağı 5 yukarı cevabını alırsınız. Ne derler? Sıkı giyinmek lazım. Değil mi? Yani bu 2-2-4 hesabı. Lakin şu anda... Öyle bir dayatma var ki, özellikle genç kızlarımızda mutlaka topuklarını gösterme ve çıplak ayakla yürüme neredeyse. Babet çorap denen bir şey var, ayakların üşüyeceği belli ve bu başörtülüsünde de var, olmayanında da var. Sağcısında var, solcusunda var eski tabirle söylüyorum. Zengini aynı şekilde, fakiri aynı şekilde. İşte bu bir dayatmadır. İşte bu bir özentidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu... Kızlar hasta oluyorlar, ürologlara gidiyorlar, kadın doktorlarına gidiyorlar, iltihaplar çıkıyor, enfeksiyonlar çıkıyor. Doktor bir üstadım dedi ki, buna benzer bir konu anlattım, dedim hocam ben mi yanlış anlıyorum acaba bu olayı? Bu soğukta tir tir titreyen bu genç kızlar neden, hangi amaçla, hangi akılla, neye dayanarak kendileri bu kadar üşürken çorap giymezler? pantolonlarını biraz daha yukarı çekerek veya giydiklerini, illaki topuklarını gösterme hastalığı içerisinde olurlar. İşte doktorun verdiği cevap da bu. Bu, kemiklerin üşümesinden tut, o alt yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonlarına kadar sebebiyet veriyor. İşte bu bir dayatmadır, İşte bu özentinin kralıdır. Bir kişi bunu ortaya çıkarmıştır, birileri de evet bu doğrudur demiştir, Birileri de bunu sosyal medyada, internette, dizilerde yayarak ''Haydi, bu senenin modası budur, siz de bizim gibi robot olun. Kim nasıl giyiniyorsa siz de öyle giyinin'' demiştir. Biz de gidip bunlara paramızı vermişizdir. Bundan 50 yıl önce giydiğin şeyi kısa olduğu zaman utanırdın. Tüh ya, fakirlikten dolayı çok küçük geldi bu pantolon bana derdin. 50 sene önce ayıplanan şey şu anda moda adı altında. İki numara daha küçük alınıyor eğer parası yoksa. Neden? Modaya uyuması lazım. Bak benim de ayağım sizin gibi çıplak. Üstümü giyiyorum, kazağımı giyiyorum, montumu giyiyorum. Zaten donuyorum, her tarafım donuyor. Ama ben de sizdenim bakın benim de topuğum sizin gibi çıplak. Çorap giymedim. İşte bu bir dayatmadır arkadaşlar. Bu dayatmalar böyle yapmalısınız. Biz sizin için bir şey belirledik. Onu giymelisiniz. Bu senenin modası budur, dediğimiz budur. Yapacak bir şeyiniz yok demektir. Bunlar, inanın, bağımlılıktan çok daha tehlikeli şeylerdir. Şimdi, özentinin sebeplerinden bir tanesi de şu elimize yapışan cep telefonlarıdır. Birçok insan fotoğraflar paylaşmakta. Aa, şu sanatçı veya şunlar yurt dışına mı çıkmışlar? Yine akşam yemeğini o restoranda mı yemişler? ''Aa, aralarında bir şey mi var acaba?'' ''Aa, bunlara nazar da değmiyor herhalde.'' İnsanlar konuşuyor. Sonra işin iç yüzünü öğreniyorlar. Bir de bakıyorlar ki, birisi karı koca bir fotoğraf çektirmişler. ''Ailece şuradayız.'' diye. Fotoğrafın altında öyle güzel bir yazı yazılmış ki, ''Mutluyuz, şöyleyiz.'' Aradan yarım saat geçiyor. Başka bir insan bu sefer diyor ki, ''Siz onların mutluluğuna diyor, bakmayın. Az önce diyor, ağız burun kavga ettiler.'' Ama... Etrafa mutlu görünmeye çalıştılar. Kısaca, uzaktan bakılan şeyler, verdiğimiz mesajlar hep başkalarının beğenisine sunuluyor. Aşkım, balım, böceğim, canım, her şeyim, bir tanem falan. Bir bakıyorsunuz, kocasının karısını aldattığını öğreniyorsunuz, aralarının berbat olduğunu öğreniyorsunuz. İşte bunlar, yaşamak istediğiniz hayatı yaşamadığınızı, başkaları için hayatınızı yaşadığınızı gösteriyor ve bir robot oluyorsunuz. Maalesef. Bakıyorsunuz internette o kadar komik olaylar var ki, her şeyin para olduğunu zannediyor zavallı. Son model bir arabada Instagram'dan resim çekiyor. Meğer arabayı 3-4 saatliğine kiralamış bir rentekar firmasından, işte ben zenginim diye. Kızlarımızda sapık mı bu adam, ruh hastası mı, hırsız mı, namussuz mu bilmeden ay tam evleneceğim erkek ne kadar yakışıklı diyor peşine düşülüyor. Sonra da hiç beklediğim gibi bir adam değilmiş veya kandırıldım deniyor. Acayip işler var, acayip özentili olaylar var. Şimdi erkeklerde de o var, ben de sizin gibiyim ey kızlar! Bakın dizaltı dar paça pantolonum var. Zannederseniz ki Venedik'te yaşayan erkeklerden. Bu bakım, bu şehir erkekliği nereden çıktı? Kadınlardan daha güzel olma sevdası nereden çıktı? Arkadaşlar, bakın anlatmaya çalıştığım şeyleri iyice idrak edebiliyor musunuz? Bunlar bizim için çok basit gibi şeyler. Ama bizim kimliğimizi elimizden aldılar. Kimliğimiz gitti. Şu an erkek diye... Sokakta yürürken çok üzülerek söylüyorum. Bazen hanım zannedip kafayı çevirdiğim, daha sonra arkadaşımın uyarısıyla, ''Abi bakar mısın bu da yeni mod olmuş.'' diye karşılaştığım olaylar oluyor. Daracık pantolon. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? İşte özentilik bu. Bir insan kendini mutlu görüyorsa, mutlu oluyorsa tamam. Ama başkalarına özenmek ve hayatın gayesi bu diye bakmamalı. Anlatmak istediğim bu. İnsan her zaman kendine güvenmeli olduğu kadarıyla, olması kadarıyla birinden etkilenmek olabilir. Bir insandan fikir alabilirsiniz. Bir insan bir araştırma yapmıştır. O araştırmayı alabilirsiniz. ilham alabilirsiniz. Ama birebir kopya olmaktan kaçının. Bugün bile ne derler mesela? Limitasyon derler, gerçek değil derler. Bir ürünün gerçeği vardır, bir de sahtesi vardır. Biz maalesef kendimiz değiliz. Neden başkalarının hayatına, neden başkalarının giydiğine, neden başkalarının hal ve hareketlerine bu kadar özeniriz ki? Bırakın, insanlar size özensinler. Özenti olmayın, özenilen olun. Düşünün, çaba sarf edin. Her insanın kendi çizgisi olsa ne olur? Arkasından gittiğimiz insanlar, acaba nasıl insanlar? Kim ne giyiyorsa, kim nasıl yaşıyorsa, kim ne içiyorsa, kim kimle geziyorsa. Bunlar hep başkalarının yaşadığı şeylerde özentilenmekten oluyor. Unutmayın, taklitler aslını yaşatır. Bir işin kopyası orijinalinden daha iyi olmaz. Siz orijinal olun, asıl olun. Bırakın kim ne yaparsa yapsın. Kim nasıl giyinirse, kim nasıl konuşma tarzını benimsiyorsa yapsın. Özgüveni eksik olan insanlar olmayın. Bir insanın özgüveni eksikse her şeyi taklit eder. Hiçbir zaman onlardan olmayın. Özenti olmayın tekrar ediyorum, özenilen olun. Çocukluğumuzda bu çok normaldi. İmrenme vardır, özenti vardır. Çocuk psikolojisinin bir parçası zaten bunlar. Davranışların şekillenmesi için çok önemli, ahlak gelişimi açısından özenti evet çok önemli. Hayranlık aslında bir taklit etmektir ve bu beceriye sahip olabilmek her çocuk için, her birey için çok önemli ve doğrudur. Ama önemli olan bir çocuğun kimlere ve hangi özelliklerine karşı özenmelisi. Yani bir çocuk o yaşta iyi şeylere de imrenebileceği gibi, mesela babası çok dürüsttür, sözünde durur, Annesi efendim çok temiz bir hatundur. Çöpleri fazla biriktirmeden atmayı ister. Yerde bir çöp gördüğü zaman alır. Şimdi bunu çocuk gördüğü zaman özenmesinde bir zarar var mı? Yok. Babası ağzından kötü bir kelime çıkmamış veya sözünün eri ben de babam gibi güçlü olacağım, dürüst olacağım veya kız çocuğu ben de annem gibi babama nasıl hoş geldin eşim, kocam diyorsa ben de öyle davranacağım. Buna bir şey yok. Ama kötüyü taklit ettiğinde sıkıntılar olabiliyor. Bakın şimdi bilgisayar oyunlarında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ahlak çökünce anneler ve babalar da çocuğuyla ilgilenmediği için insanlar artık cenazelerde gözyaşı döküyorlar, çocuklar intihar ediyor 9-10 yaşlarında. Neden? Bir bilgisayar oyunundan etkilenmiş, o bilgisayar oyunu ona kötü şeyler anlatmış, git kendini as demiş vesaire. Bakın, çocuklukta bunlar biraz daha masum gibi görünebiliyor. Ama kocaman kızlar, kocaman erkekler olan bizler neyin derdindeyiz? Günümüzde öyle bir şekilcilik var ki, öyle bir tek tipçilik var ki, tek tipçiliğin toplumun her kesiminde görülebildiğini anlıyorsunuz. İnsan kendini değersiz hissediyorsa, buna daha da rağbetli oluyor. Kendini zayıf, aciz hisseden insanlarda, Depresyon belirtisi aynı zamanda bunlar. Maalesef bu özenti daha da fazla oluyor. Bakın İran'da bir örnek var. 29 yaşında Sahar Tabar isimli İran'da bir hanım kardeşimiz var. Angelina Jolie isimli bir ünlü kişi varmış. Buna benzemek için, onun gibi güzel olmak için, onun dudağını bilmem yüzünü taklit etmek için... Tam 3 sene boyunca diyet yapmış. Bu hanım kardeşimiz 38 kiloya kadar düşmüş. Bakın 53 tane yanlış duymadınız, 53 tane estetik operasyon geçirmiş Tabar. Ve bu kardeşimizin son hali 3 saniyeden fazla zannediyorum bakamayacağınız kadar korkunç bir hale gelmiş. 38 yaşında tamamen iskelet halinde ve yüzü o benzetmek istediği Yüzünü kişiye benzediğini zannediyor ama yüzüne bakılamayacak halde. Neden? Bilmem hangisi Tara özendi benzemeye çalıştı. Biz kendi doğrularımızı, evet ortak doğrular da olabilir ama bazen kendim şöyle mutlu oluyorum dediğimiz şeylerde değil de sırf başkaları bundan mutlu oluyor, sırf başkaları bunu yapıyor diye yola çıkarsak kaybederiz. Bu pantolon giyen, kısacık, Efendim çoraplarla, topuğunu şu soğukta belli eden erkeklere de aynı şeyi söylüyor. Bunun mantıklı bir izahı yok. Tir tir titreyen bir insan vücudunun her tarafını örter ama hayır işte. Bu hale bir şeyler getiriyorsa bunu tartışmak lazım. Efendim İzzet İzzetbegoviç, Allah rahmet eylesin, duydunuz mu ismini? Evet, Bosna Hersey'in devlet başkanıydı. Kendisi çok mücadeleler etti. Batılılaşma o kadar çok oldu ki günümüzde tabi daha da kötü oldu Bosna Hersek. Aliya İzzet Begoviç ne dedi biliyor musunuz? Unutmayın dedi. Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. Nasıl bir söz? Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. Aynen de öyle oldu. Bu özenti Bosna Hersey'de e bitirdi. Baktılar ki Türkiye'yi ve İslam alemini yıkamayacaklar. Öyle ilginç tarzlar ortaya çıkardılar ki şimdi cep telefonları Android ve iPhone ne diyorlar? iOS uygulamalarıyla efendim saçma sapan video trendleri, haftanın en çok izlenilenleri YouTube'dan para kazanmak için aptal aptal videolar çekmeleri, bunların hepsine bakın. Sosyal hayattan neredeyse soyutlanan yeni bir akım, yeni bir nesil göreceksiniz. Birileri bir şey, bir hareket yaptı, bu trend oldu. Hadi ben de hemen bu trendin içine gireyim. Trend çok beğenilen, rağbet gören manasında. Aa, de hala bu video uygulaması yok mu? Hemen yükle. Orada bir tane kız çıktı, çırılçıplak dans ediyor neredeyse. Bir şarkıya... Eşlik ediyor. Sen de bunu yap. E senin hala şu programın yok mu? Ne kadar da cahilsin falan. Bakın bunların tabanına baktığınız zaman bu eğlence kültürünün, bu vurdum duymazlık kültürünün tabanında bir iyimserlik yok. Gençliğin içini boşaltmak ve imanı sıfırlamak var. Bir aralar emolar çıktı biliyor musunuz? Emo. Dendi mesela. Özenti gençliğin adlarından bir tanesi. Aileyle ilişki yok. Kız kardeşiyle ilişki yok. Anne babayla ilişki yok. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Yok. Sokaklardalar. Kılık kıyafetler farklı. Zincirler. Tek göz kapalı. Sol göz mor. Sağ göz kırmızı. Vesaire. Ben değişiyim. Ben başka bir dünyaya aitim. Ben sizden değilim. Konuşma tarzları değişti. Türkçeyi de mahvediyoruz. Dini söylüyorsunuz bu gençlere. Din konusunda ne anlatıyorsun diyor. Gülüyor mesela video kaydında. Din mi o da ne diyor böyle. Gülüyor. Ama yarın neyle para kazanacak? Bu cebindeki para, babasının parası ne zaman bitecek? Ne olacak bunu anlatmıyor. Genç kızlarımız gece saat 10'a kadar, 11'e kadar dışarılarda. Arkadaşımla ders çalışıyorum. Şudur budur. Bunu psikologlar... Bayağı bir araştırmışlar bu olayları. Bir gruba ait olma hedefleniyor. Diğerlerinden farklı olma. Bu bir ihtiyaç. İnsanlar sevgiye muhtaç. Yani karşında düşün simsiyah böyle bir genç delikanlı geldi. Her tarafını boyamış, saçlar belinde falan. Suratı böyle gergin yürüyor falan ya. Sert görünmeye çalışıyor. O bir maske takıyor. Onun içinde bir çocuk var. O ilgi ve sevgi istiyor. Bakma sen yere falan tükürdüğüne, bağırıp çağırdığına, ıı, hareketlere falan. Bunlar hep kendisi olmayan, o gruba ait olduğunu iddia edenlerin ortaya döktükleridir. Haç takarlar mesela, ben rakçıyım, haç takarlar. O haçı Hristiyan oldukları için takmaz. Birçok insandan Allahu Teala'nın bir olduğuna, Allah indi dediğinin İslam olduğunu bilirler. Sorsanız kenara çekseniz kardeşim. Sen Müslüman mısın? Müslümanım abi. Oğlum bu haç ne geziyor? Ne bileyim abi arkadaşlarla takılıyoruz diyor. Bakın bir başı boşluk var, bırakılmışlık var. Tahammül edemiyor gençlerimiz. Çünkü bugünün özendikleri Batı gençliği böyle. İntihar vakaları oldukça artmış bir şekilde. Antidepresan kullanımları neredeyse 15-16 yaşlarından da gerilere doğru gidiyor. Ve bir çağdaşlık Adına bu buhran, çırpınış ve yok oluş devam ediyor. Milletlerin nasıl yok edilebileceğini Siyonistler çok iyi öğrenmişler. Medyayı ele geçirmişler. Böyle giyineceksin. Bu senenin modası bu. İstersen istemesen de. Bunu dinleyeceksin. Bak bu pop şarkıcısı. Bu trend. Şu radyoda, bu kanalda en çok bu var. Bunu indir. Konuşma tarzı böyle konuş. Videolar YouTube'da saatlerce hiç canını sıkılmadan farklı farklı videoları geçebilirsiniz. Çok kolay. Hem de zaman öldürürsünüz ne güzel. Ama bir yandan da özenirsiniz. Soru şu. Özendiğiniz insanların şu anki durumları acaba cennete mi yakın, cehenneme mi yakın? Lütfen bunu bir düşünelim olur mu? Ruhumuzu kaybetmek üzereyiz. Bizi biz yapan değerler neredeyse bitmek üzere. Eskiden bir kadınla erkeğin arasında ne olursa olsun dışarıya sızmazdı. Şimdi kocam bana şöyle baktı, yok karım bana şöyle yaptı diye mesajlar geliyor. İbrahim abi ne yapayım diyor. Ben de diyorum ki abi ben ne yapayım? Ben bunun hangisini yayında okuyayım? Kocanla konuş, hanımınla konuş. Yani annesine telefon açılıyor. Ne oldu? Dün biz biraz tartıştık da şöyle yaptı. Artık hiçbir şey kalmamış maalesef. Çünkü izlenilen dizilerde böyle davranılıyor. Herkes birbirinin arkasından kuyular kazıyor. Küçücük çocuklar, efendim, bu koca koca ablalarını, abilerini taklit ediyorlar. Çocuk 10 yaşında kendini 20 yaşında hissediyor. Hal ve hareketleri. Anneler, babalar da hata yapıyoruz. Diyoruz ki, sen daha çocuksun, sus falan. İşimize geldiği zaman da çocuk bir şey kırıyor. Çocuk musun diyor şeye. Niye kırdın? Ya anne 10 dakika önce sen bana çocuksun dedin ya. E çocuğum eşek kadar adam oldun diyor affedersin. Niye kırdın diyor. Çocuk ben diyor çocuk muyum büyük müyüm ne oldun da ben de bilmiyorum diyor. İşte o yüzden çocuğumuz bize özenecekse ki bu bir do doğru. Anne de kıyafetine söylemlerine kocasına karşı hareketine devam edecek. Neyi izlediğine, neyi izlemediğine devam, e, dikkat edecek. Bir erkek de aynı şekilde kılık kıyafetinden tut da kişisel temizliğine önem verip vermemesine kadar dikkat edecek. Diyecek ki benim oğlum var, benim kızım var, ben sadece kendim için yaşamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Sigara da aynı şekilde, posur posur oğlunun kızının yanında sigara içmeyecek bir anne, bir baba. Vallahi bunun sorumluluğunu ahirette kaldıramazsınız. Utanacak o sigarayı içmekten. Ya benim kızım, ya oğlum sigara içtiğimi görürse ben ne yapıyorum, nasıl bir anayım, nasıl bir babayım diyecek. Ben Avrupalı mıyım? Ben hangi dine mensubum? Ben çok mu medeniyim acaba? Her şeyin bir sınırı, bir olması gerekeni yok mu? Ben çok mu acaba şu anda Fransızım, İspanyolum, İtalyalım ben? Ben neyim? Nereden geldim diyecek. Geçen hafta, bir kardeşim diyor, 14 yaşında sigaraya başladı oğlu. Çıldıracağım diyor İbrahim diyor. Abi çıldırma, sen onun yanında içiyordun. Ben senin evine geldiğim zaman aynı şeyi söyledim abi. Doğru diyorsun da işte falan. Abi içme şu çocuğun yanında. E sigara içtiğimi bilmiyor mu? Baba özenecek sana. Bak fosur fosur şimdi okulda başladı içmeye. Yapma. Şimdi kıyafetle ilgili olarak bazı kardeşlerimiz de... Buna benzer mesajlar yazıyorlar. Mesela bunların pazarlama taktikleri var. Biliyorum sizin de yazdığınız gibi. Adına başka şeyler söylüyorlar mesela. Efendim İslami moda veya tesettür modası şeklinde. Garip garip şeyler var aman Allah'ım bir girseniz tamamen israf. Ne kadara mal olduğunu biliyorsunuz. Lütfen şimdi diyeceğim şey dikkat edin. 75 liraya mal olan bir eşya ismini söylemeyeyim. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. 75 lira masrafı var bunun. En iyisinden bahsediyorum. 450 liraya satılıyor. Neden? Moda. <gülüyor> Moda olduğu için. Şimdi 40 yılın başında derler ya çok endel zamanlarda üstüme başıma bir şey almaya çalışırım. Aldığım zaman da böyle bir kardeşimiz yanıma gelir. Hep aynı şeyleri yaşıyorum. Abi ne, nasıl bir şeye bakıyorsunuz? Ne bileyim bakıyorum. Abi şunlar moda. <gülüyor> Hemen böyle şey. Moda olan şeyler yani. Seni de yönlendiriyorlar oya. Ya, onu giymek istemiyorum yok. Şurasını böyle istiyorum, şurasını şöyle istiyorum diyorsunuz. Hı -hı. Yani siz bir şekilde kendiniz olamıyorsunuz. Maalesef bu birçok yerde geçerli oluyor. Pek de paspal derler zaten bana. Cidden öyle pek kıyafete de. Önem vermiyorum. Bu iyi bir şey mi? Belki iyi bir şey değil. Ne derler ona? Rüküş mü derler? Ne bileyim. Biraz daha böyle rahat galiba giyiniyorum ama birileri böyle istemiyor. Efendim şöyle görünmen lazım. İnsanlar seni böyle giysin. Temiz giyinmek ayrıdır bakın. Zaten Müslüman insan, namaz kılan bir insan zaten necaset olmaması lazım bir yerinde. Temizlik ayrı. Hadi yırtık vardı onu yamadın. Veya tamam. Ama normalin üstünde de Sırf beni şöyle bilsinler diye yapmanın gereği var mı? Allah rahmet eylesin, çok dinler ve severdim. Kendisiyle görüşmeden 17 gün önce vefat etti. Barış Manço, efendim, onun eserlerinden bir tanesinde bir röportaj yaptılar. Soru soruyorlar, bu eseri nasıl yazdınız? Böyle bir şeyler anlatırken arada şu geçti. Öyle dedi insanlar var ki, giyecek kıyafetleri yok. Öyle kıyafetler gördüm ki... İçinde insanlar yok dedi. Yani biz kendimizi öyle sevdirmek zorunda değiliz. Seni beğenen sen olduğun için sevsin. Ahmet misin? Ahmet diye sevsin. Birinin tanıdığı, bakanın yeğeni, patronun oğlu, şunun bilmem nesi, hocanın akrabası diye değil. Ahmet ya bildiğin Ahmet. Hiçbir vasfı yok Ahmet ama seviyorum Allah rızası için seviyorum bitti mesela. Ama olmuyor. Sen kimlerdensin? İbrahim abi buyur. Kimlerdensin? Nasıl yani? Söyle söyle sen nicisin. Çünkü bir yere dahil olman lazım. Dahil olduğun şeyi söylediğin zaman da bu sefer niye oraya dahilsin buraya değilsin diye ooo oh, alıp başını gidiyor. Evliliklerin çoğunun çatırdaması bunlardan diye düşünüyorum. Mesela tek taş saçmalığı onda var bende niye yok? İşte dediğiniz gibi dış mihrapların oyunu. Bu gidişatta olan bir insan asla mutlu olamaz. Karşındakini de mutsuz kılar. Atalarımızın dediği gibi, ayağınızı yorganımıza göre uzatırsak mutlu olur mutlu ederiz. Gerçek kimliklerimizi kaybetmeyelim. O tek taş isteyen kardeşimiz, o paylaşacağım videolardan bazılarını bir günde bir kez bir izlesin bakalım. Oturduğu evden rahatsız olan kardeşimiz veya hanımının yaptığı yemekten, bu de nedir ya, ne biçim yemek yapmışsın diyen o abimiz bir izlesin de o yemek nasıl yeniyor, o beğenmediği evde nasıl oturuyor, tek taş diye surat asan o hanım kardeşimiz elhamdülillahi rabbil alemin deyip nasıl gözyaşı döküyor, bunlar için birilerinin bir şeyleri hatırlatması lazım. Bana kızsanız da darılsanız da bu iş böyle. Sizden bu konuda destek bekliyorum. İban hesap numarama değil, YouTube'da ve Instagram'daki hesaplara. Sesimizin daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum. Yırtınıyorum. Ama yok. Ses yok, seda yok. Bir paylaşım yapıyorum. Onu da söyleyeyim programımızın son dakikalarında. Bir paylaşım, bir şiir paylaşımı yapıyorum. Mesela La Tahsen. 1 milyon 700 bin kişi izledi. Vay be. Bakıyorsunuz İbrahim Soylan'a La Tahsen. Tamam güzel üzülme. Mevlana Hazretleri yazmış. Ya Doğu Türkistan'la bir paylaşım yapıyorum. 30 kişi. Allah Allah. Ne oluyor bize işte ona üzülüyorum. Ben böyle bir takipçi istemiyorum ama. Pamuk ipliğiyle bağlı olmasın. Ya bu adam bir şeyler anlatıyor. Biz bunu bir şekilde abi olarak görüyoruz. Tamam. Ne yapıyor bu adam? Ne ediyor diye bakmak lazım. İnşallah bu konuda sizden destek bekliyorum. Ben bir şey aktarmaya çalıştığım zaman siz de 50 kişiye onu iletin. Gençlerden özellikle bunu istiyorum. Yalnız bırakmayın. Bir şey yapamıyorsanız bir şeyleri yapmaya çalışan insanlara ne olur? Vesile olmaya çalışın. Gençlik dönemi özellikle ve özentiliği konuşuyorduk ya, insanın belki de en renkli, en hareketli olduğu dönemler. Fakat bu hareketlerik bir o kadar da tehlikeyi beraberinde getiriyor. Çünkü insan duygularının en hassas olduğu ve maalesef günah işlemeye en meyilli olduğu zaman dilimi neresi? Gençlik. Bir çırpınış var, bir buhran var bu çağda, gençlikte. Toplum bozuluyor, İslami değerlerden uzaklaşılıyor ve insanlık özellikle hanım kardeşlerimiz bir meta, bir et parçası gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu da en çok gençleri etkiliyor. Birçok şarkılar türetildi. Elimi sallasam ellisi, biri gelir gider birisi. Bu kız ne sanmış kendini, sevemem mi zannetti diyor bir pop şarkıcısı, milyonlarca takipçisi var. Biri gider gelir birisi. Çünkü bir kadın, affedersin bir kız alınıp böyle oynanıp tekrar oyuncak haline getirilip tekrar atılır. Bu kafa, bu zihin Türkiye'de son 50 yıldır, son 60 yıldır daha da rağbet görmeye başladı. Özgürlük adı altına bir şeyler getirdiler. O sihirli kelime var ya özgürlük diye. Aman Allah'ım! Özgürlük eşittir, mide bulandıran tüm hareketleri yapmak, hiçbir şekilde dinin, örfün, adetin, ahlak kurallarının olmadığı çok afelersin, maymun gibi, efendim ki onların da insanlardan bazılarının çok daha ahlaklı olduğunu biliyoruz, bir hayat düşünüyorlar. İşte bu, yobazlık ve gericilik oluyor bunları konuştuğunuz zaman. Ama özgürlük, sınırsız bir özgürlük. Bol günahın işlendiği, dur durak dinlemeyen, hiç kimseye hesap verilmeyen bir hayat. Ama bunun ismi nihilizm, hiççiliktir, anarşizmidir. Böyle bir hayatı zannediyorum kimse istemez. Peki bu ahlaki yozlaşma nereden geldi? Modernizm kılıfı içerisinde geldi. Bundan seneler önce, Ahlakla ilgili den vuran insanlar şimdi kızlarına söylüyorlar erkeklere, oğullarına söylüyorlar. Hala senin kız arkadaşın yok mu? Erkek arkadaşın yok mu? Mütedeyyin, dinini yaşamaya çalışan ailelere bunlar söylendiği zaman komşusu diyor. Ya kızı çok bunalttın. E ne yaptım? Hiç ama şey yapmıyorsun yani, iyi bir eğitim vermiyorsun. Rahat bırak, canı nasıl isterse, kendisi seçsin, kendisi doğruyu bulsun. Aradan iki sene geçiyor, çocuk... Kız çocuğu o kendisini bulması için akıllı annesinin özgür bıraktığı o hanım kızımız tecavüze uğruyor. Efendim uyuşturucu müptelası olduğu zaman da ile ne oldu? Doğruyu buldu mu? Arkadaşlar bazı tecrübeler maalesef acı tecrübelerdir. Evet elbette çocuklarımıza eğitim verirken böyle onları boğacak derecede dünyanın gidişatına ters bir şekilde Eğitim vermeyeceğiz. Yeni teknolojilere uzak kalsınlar. Sağlıkta, bilimde, teknolojide veya sanat biraz daha çekingeli bir şey de neyse değil. Ama ahlaklı bir genç yetiştirmek gerekiyor. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Fransa'da içki ve zinanın yaygınlaşmasından dolayı bir ferman yolladı biliyorsunuz. Değil Osmanlı sınırlarına girmeyi, yaklaşsa dahi kılıçtan geçireceğini söylemişti. 21. yüzyılda Müslüman kız ve erkeklerin şimdiki hallerini bir görseydi ne yapardı acaba Kanuni Sultan Süleyman? Allah rahmet eylesin. Rahmetli Abdülhamid Han'ın öncesinde başladı ama büyük tesirleri Abdülhamit Han döneminde oldu. Bu batılılaşma kültürü dediler ki biz anladık ki ne kadar inançsız gibi görünse de bir Müslüman en zayıfı da bize mukavemet ediyor, biz bunların ülkelerini zapt edemeyiz ama ekonomiyle zapt ederiz, modayla bize özenmeleriyle zapt ederiz dediler. Ve o kişilerden bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Siyonizmin ilk kurucularından, biz dedi 50 yıl bu işe para dökseydik Osmanlı mensuplarına şu pantolonu giydiremezdik ama 5 sene modayla bu işi bitirdik. 50 sene para dökmemize gerek kalmadı. 45 sene cebimizde dedi. Çünkü taklit yeteneği, o doğuştan gelen yetenek maalesef bizde çok fazla. 14 asır öncesinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam gençliğin tehlikelerine karşı dikkat buyuruyor. Biz kulak vermiyoruz. Allah'tan korkan gençten bahsediyor, dinlemiyoruz. İffetli gençten bahsediyor, Dinlemiyoruz. Genç yaşında Allah'a ibadet eden dediğinde dikkat etmiyoruz. Zinaya yaklaşmayın, hayasızlıktır buyruluyor, dinlemiyoruz. Arkadaşlar, bu özentiliğin sonu hiç iyiye doğru gitmiyor. Gerçekten özene özene ne kaldıracak başımız ne doğrulacak bir belimiz kaldı. Biz neden kendi sözüm ona modamızı üretmiyoruz? Neden çok affederseniz aval aval bakıp da insanların modalarına vay be adamlar şunu yapıyor. Biz şu modayı niye çıkarmıyoruz? Neden 2019'un Rebu'ylevvel ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği o güzel ayda onu anlatan küçük küçük şeyleri dükkanlarımıza asmıyoruz? Neden çiçeklerle güllerle Efendim, Noel'i kutlamak için yapılan bunca olaya rağmen biz güzel şeyler yapmıyoruz. Neden mesela indirimler yapılmıyor? Efendim, Berat Kandili'nin gecesinde, yani o gün diyelim, şu kadar indirim. Neden? Ben Peygamberimi Aleyhisselatu vesselam çok seviyorum. Bugün indirim var kardeşim. Neden patronlar mesela 31 Aralık tarihinden bir gün sonra resmi tatil ya, gece Zıplayın hoplayın eğlenin için ertesi gün yatın diyorlar da neden acaba bizi yönetenler Kadir gecesinden bir gün sonra acaba neden Berat gecesinden neden regaib gecesinden sonra tatil yapmıyorlar ki sabaha kadar adam on rekat namazını kılsın tesbih etsin. Biz kendim odamızı neden uygulayamıyoruz? Neden bir firma çıkıp da diyemiyor kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefine onun haysiyetine dünyaya gelmiş olmasına mutluluğumdan dolayı şunu yapıyorum. Buyurun o kadar sakallı bu kadar böyle dini mübini İslam'ın yolunda gittiğini söyleyen abilerimiz var biliyorum onları buyurun ama yapamazsınız gerici olursunuz yobaz olursunuz. Şu radyo istasyonuna da çünkü bu şekilde bakılıyor. Bazen benim de kulağıma geliyor. Abi kitap tanıtımı şeyi yapılıyor, yok bilmem ne şey satılıyor. Niye böyle? Kardeşim hiçbir şekilde bu konuda destek yok firmalara. Reklamcı arkadaş gidiyor. Nasıl geçti diyorum, abi diyor adam bize vermiyor reklamı. Peki Lale Gül Efem'in dinlenmediği için bir reklam vermiyor? Hayır diyor adam itiraf ediyor. Nereye gitsem Lale Gül Efemi dinliyorlar falan. Peki niye vermiyor? Adı Lale Gül ailesinde anıldığı zaman ne olurmuş? Birileri üzülürmüş. Birilerine şirin görünmen lazım işte. Özenti budur. Bak aynı yerden bahsediyorum. Başkaları ne istiyorsa tek tip olan bir insan istiyorlar. Çocuklar da aynı bir şekilde yetişiyor. Ama buna bir dur demek lazım. Bak adamlar öyle bir yapmış ki Cuma diye bir şey çıkardılar. İndirimler, bindirimler yapılıyor. O kadar komik ve üzücü görüntüler var ki. Sabahın saat beşinde insanlar, efendim, açılacak diye alışveriş merkezlerinin önünde kuyruk oluyorlar. Donuyorlar böyle. Kat kat giyinmişler, titriyorlar ya. Titriyorlar uykulu gözlerle sabahın beşinde. Ama camiler bomboş. Camiler bomboş. Bunları iyi bir şekilde Etüt etmemiz lazım. Bizi idare edenlerin de, hoca efendilerin de, sesi milyonlarca insana çıkan in bu e, zatların da, bu gençliği, bu özentiliği iyi anlaması, psikologların, psikiyatrların bu konuda devlet tarafından araştırmalar yapıp, ahlaki eğitimin doğru bir şekilde nasıl verileceğini bilmesi ve uygulaması gerekmekte. Bu insanlar bizim. Vallahi üzülüyorum. Onlar benim kız kardeşim, hatta evladım bazıları. Konuşma tarzlarından, giyim kuşamlarına kadar, yazışmalarına kadar tek tip bir robot gibi yaşamanın ne anlamı var? Yaşayan ölüler gibi gençlik şu anda maalesef. Sadece nefes alıp veriyorlar. İstanbul tarihi nasıldı? Adam Menderes asıldı haberin var mı? Mesela Muhsin Yazıcıoğlu ne? Hadi siyaseti, tarihi falan diyelim bilemedin kardeşim. İslam nedir? Bizi yaratan Allahu Teala'nın özellikleri nelerdir? Bir Hristiyan yanına gelse dese ki: "Ya ben Hristiyanım arkadaş. E bir şey soracağım. Buyur. Bir bana biraz dinden bahsetsene." E, e, e bunu mu diyeceğiz? O da diyecek: ki, "Ya ben Hristiyanım, sen de Müslümansın ama benim kadar bilgin yok. İşte bunları yapmayalım." Ne olur Özümüze dönelim arkadaşlar. Her birinize Teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı ve sizlere en emin olana emanet ediyorum. Eleştiri, öneri, yorum, katkı, tepki, her şeyi bizimle paylaşabilirsiniz. Açık olarak hiç sağa sola bir şeye bulaşmadan, hepinize dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçili isyan ettik hem de bol bol affola.